bu hadisleri okuduğumuz zaman, bu hadisleri anlamaya çalıştığımız zaman bir nur görüyoruz. Zira seleften birçok imamdan, alimden de rivayet olunduğu üzere ona diyorlar ki sünnet nurdur. Allah Resulü Aleyhisselatü sözleri nurdur. Ne demek nur? Yani insanların kalbini, insanların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 Kendi aramızda hadis mudaresine, mudaresine, müzakeresine devam etmemiz lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa ve cinlere ahir zamana kadar e, gönderilmiş. Ve onun sözleri günümüze de nur olmaya devam etmekte. Bugünkü konumuz, babul, babu bir ı Valideyn وَصِلَةِ الْاَرْحَامُ Anne babaya iyilik ve sılayı rahim. Akraba ziyareti. Akrabalara sılayı yapmak. Tabi ziyaret sılayı rahimin bir parçası. Genelde bir sılayı rahim dendiği zaman ne anlıyoruz? Ziyaret anlıyoruz değil mi? Akrabaya gidip ziyaret etmek. Sılayı rahim sadece akrabayı ziyaret anlamında kullanılmaz. Daha geniş bir manası. Var. Yani ona iyilik etmen İsa'nın akrabasına vereceği yardım, sadaka hem sadakadır hem de nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Rahim'dir. Hem de sıla Rahim'dir. sıla Rahim'in bir cüz'ü bir parçası da akrabayı göz, gözületip kontrol etmek ve ziyaretine gitmek.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 Yani çocuk dedesiyle babasıyla oturuyor aynı sofraya kardeşleriyle. Ama konuşmuyor dedesiyle. Abisiyle konuşmuyor. Muallif Rahimullah bizlere burada Nisa Suresinin az önce kizketmiş olduğumuz ayeti naklettiğine dedi ki: Wa Mu'allahu wa laa tu shikul bihi shay'a wa bil waldeyni istsana anne babaya iyilik etmeye.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 Niye sıla Rahim'le bulunuyoruz? Allah için. Allah'tan korktuğunu düşün. Onlar ki, Allah-u Teala'ya cevabı ma ki, Allah-u Teala'nın Sıla-i Rahim yapmayı emin ettikleri kimselere ne yaparlar? sıla Rahim yaparlar. Allah-u Teala. Överken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 çıkarlar üzerine ilişkilerini devam ettiriyor. Annesi, babasıyla ticari veyahut menfaat, kendi şahsına bir faydası yoksa, bakıyorsun ki hiç onlardan bahsederken arkadaşından bahseder gibi bahsediyor. Maalesef bizim memleketimizde, bizim ülkemizde bakıyorsunuz ki, yani Avrupa'ya benzeyecek ya, insanların yaşlandığı zaman huzur evlerine bırakıldığını.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 Ama Allah Teala bizlere anne babamıza ihsanda bulunmamızı, destekte bulunmamızı, hal hatırlarını sormamızı emrediyor. Ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâh. Rabbiniz emretti, hükmet. Ancak ona ibadet etmenizi. Yalnızca ona ibadet etmenizi emretti, hükmet ve bil validayni ihsana anne babaya da iyi davranmanız, iyilikte bulunmanız. İma yebluganna 'indeke el kibra ahaduhuma ikisinden birisi yanında senin yanında yaşlılığa ererse, yaşlanırsa au <gülüyor> kilahuma ya da ikisi fe la taqullahuma uf ne yapma diyor anne babana? Biz Türkçede de bu kelimeyi almışız değil mi? Ne diyoruz? Öf diyoruz, değil mi? öf, öf deme. Arabtın öf kelimesi tezdjür diyor. Ne demek kelimesi tezdjür? Yani kızgınlık ifade eden kelimeler. Yani sen öf diyorsunuz ama başkası pöf diyor. Yani Kur'an-ı Kerim öf diyor, ben öf demiyorum, pöf diyorum. Bir şey olmaz demeyeceksin. Yani anne baba öf demeyeceğiz. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara güzel söz söyle. Hoş söz söyle. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Onlara rahmet kanatını aç. Ve kul كَمَا رَبَّ يَا اَنِسَ غِيرًا Hep dua et. Bak allah Teala nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. De ki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 Bu konuda şeytana kapı açmamak lazım arkadaşlar. Yani şeytan o kadar ufak şeylerden araya girer ki bakarsın çocuk anne babasına kızmış, anne baba çocuğa kızmış. Sebebine indiğin zaman olayın ne kadar ufak, olayın ne kadar komik, olayın ne kadar basit olduğunu görür. Yani şeytan hele insanların arasına girmemiş olsun. Neler doğuracağını görüyorsunuz. Öyle şeyler duyuyorsunuz, öyle şeyler müşahede ediyorsunuz, görüyorsunuz ki biliyorsunuz Tanrı'ya yani bir insan anne babasıyla, dedesiyle, akrabasıyla, yakın akrabası, beraber aynı evi paylaştığı amcasıyla insanlarla nasıl o hale gelebilir? Çok basit olaylar. Yani niye bana böyle yan baktı? lan da daha basit şeylere kadar insanların birbirlerine geldiğini görüyorsunuz. Ama Allah Tanrılar bizlere anne babamıza iyilikle davranmamızı, onlara sürekli dua etmemizi emrediyor. Adama diyorsun en son ne zaman görüştün babanla, annenle? Allah hocam diyor, bir sene oldu herhalde. Yani. Telefonla ne zaman görüştün? 3-5 ay olmuştur. Böyle değil insanlar var. Böyle yaşayan insanlar var. Lokman suresinde ise Allah-u Teala diyor ki insane bi بِوَالِدَيْهِ Bizler insana, anne babasına iyilik yapmayı vasiyet ettik. Yani ona öğüt verdik. İnsana, anne babasını hatırlatıyoruz diyor. Hamelet hu ummuhu vehnen ala vehn. Hele annesi insanı ne yapmıştır? Taşımıştır. Nasıl taşımış? Vehnen <hamele> ala vehn. Meşakkat üzerine meşakkat. Yani zorluk üzerine zorlukla. Yani kolay kolay değil. 9 ay bir insanın evladını taşıması kanununda. Sonra dünyaya getirdikten sonra bir o kadar daha taşıması. وَفِسَالُهُ fi عَمَيْنِ Onun emzikten ayrılması da nedir? İki senedir. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ allah Teala diyor ki işte bana da şükret bana şükret diyor allah Teala ve li anne babana da